Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne tam 39 gün kaldı. Bugünden itibaren önümüzdeki 3 program boyunca sizlere Tel Aviv'den sesleniyor olacağım. Bu sabah tüm Avrupa'da yaklaşık 100 aktivist, bazıları orangutan kıyafetleri içinde, Nestle'nin Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'daki merkez fabrikalarında protestolarda bulundular. Bu şekilde Nestle yönetimine ve çalışanlarına şirketin palmiye yağı kullanmasını durdurmaları için çağrıda bulundular. Neste birçok ürününde palmiye yağı kullanıyor. Buna Kit kat çikolatası da dahil. Palmiye yağı talebi o kadar arttı ki, yağı satan şirketler Endonezya'daki yağmur ormanlarını yıkmaya başladılar. Bizim bu yağmur ormanlarına çok ihtiyacımız var. İklim üzerinde ve karbondioksit emiliminde çok çok önemli bir rol oynuyorlar. Yağı satan şirketler dünyamızın ciğerlerini kesmekle kalmayıp, Endonezyayı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyanın en çok karbon salımı yapan 3. ülkesi durumuna da düşürdüler. Şaşırtıcı gelebilir ancak ormanları yok etmek karbon yayılımında bütün arabalardan, kamyonlardan, uçak ve diğer araçların hepsinden daha fazla rol oynuyor. Toplam salımın beşte biri. Ama hepsi bu değil. Ormanları yok etmek aynı zamanda orangutanların doğal ortamlarını da yok ediyor. Bu şekilde hali hazırda türü tükenme tehlikesinde olan hayvanların sununu da hazırlamış oluyoruz. Bu nedenle bir daha kitkat veya başka palm içeren ürünler yemeden önce bir kez daha düşünmeliyiz. Hazır İsrail'deyken buradan da bir haber verelim. Çevre Koruma Bakanı Erdoğan, İsrail'in seragazı salımını 2020 yılına kadar %20 azaltacaklarını taahhüt etti. Tabii ki biz bunun %30 en azından olmasını bekleriz doğrusu. Bakan Gilad Erdoğan, İsrail'in iklim değişikliği kongresine ve Kyoto protokolüne olan bağlılığını e, tekrar teyit etti. Ayrıca İsrail hükümetinin Kopenhag mutabakatına da uyumlu olmak arzusunda olduğunu söyledi. Bu nedenle İsrail'in müzakereye katılacak ülkeler listesinde yer alması gerektiği açıklamasında da bulundu. Bunlara ek olarak bakan karbondioksit salımının 2020 yılına kadar %20 azaltılması hedefinin hükümetin vereceği iki karar ile başarabileceklerini söyledi. Birincisi, hükümet elektrik üretiminde %10 yenilenebilir enerji kaynağına dönmesi... İkincisinin de elektrik tüketiminin %20 oranında azaltılması. İsrail hükümetinin bu sözleri tutmasını ama daha da önemlisi arttırmasını bekliyoruz %30'lara. Özellikle Ashkelon'daki kirli kömürlü termik santralden bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Artık kömürlü termik santrallerin İsrail'de hiçbir şekilde, gerçi dünyanın hiçbir yerinde kurulmaması gerekiyor. Her yıl Kanada yavru fokları biliyorsunuz vahşice öldürerek avlanılıyor Kanada'da. Her yıl Mart sonlarında başlayan fok avcılığı için Kanada bu yıl kontenjanını arttırmış. Dünya genelinde protestolara rağmen geçen yıl 338.200 fokun avlanmasına izin veren Kanada, bu yıl kontenjanını 50.000 arttırarak avlanacak fok sayısını 388.200 olarak açıklamış. Kanada Federal Balıkçılık Bakanı Galişe'ye yaptığı açıklamada kotanın arttırılmasına gerekçe olarak yine bölgedeki fok sayısının artmasını gösterdi. Devlet avcıların isteksiz olduğunu görünce teşvik de açıkladı üstelik. Öte yandan avcıların bu yılki av için çok da istekli olmadıkları haberleri geliyor. Bunun nedeni Avrupa Birliği'nin üye ülkelere fok yasağı koyması ve dünyada artan tepkiler nedeniyle Müşteri bulmakta zorlanacaklarını düşünmeleri. Devletin teşviğine rağmen uzmanlar da av bölgesindeki buzulların durumunun iyi olmadığına dikkat çekerek avcıların erime yüzünden ciddi sorunlarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundular. Yani fok avlamaya giderken doğa onları avlayabilir. Binalardaki yapay ışıkların kuşları plajlardaki ışıklarında deniz kaplumbağalarını şaşırtıp Ve onları çoğunlukla ölümle biten bir kapana kıstırdıklarını biliyor muydunuz? Uzmanlar Kuzey Amerika'da en az 100 milyon kuşun 100 milyon kuşun, çoğunlukla da alçaktan uçan ötücü kuşların binalara çarparak öldüğü görüşünde. Kuşların çarparak ölümünün en büyük nedeni onları gece gündüz demeksizini şaşırtan pencere camları. Bu arada yolunu şaşıran kuşlar da kent labirentinden çıkmak için çabalarken bitkin düşüyorlar. Flap. Ölümcül ışık bilinçlendirme programı gönüllüler tarafından bulunan kuşların ancak yarısını hayatta tutacak şekilde çalışmalar yapabiliyor. Daha sonra onları tekrar özgürlüklerine gökyüzüne salıyorlar. Öte yandan ışık kirliliği yalnızca kuşları tehdit etmiyor. Deniz canlıları da ışık kirliliğinden nasibini alıyorlar. 95 milyon yıldır yeryüzünde yaşayan deniz kaplumbağaları için ışık kirliliği büyük bir tehdit. Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını kumsala bırakıyorlar. Yumurtadan çıkan yavrular ise denize kavuşabilmek için içgüdüsel olarak ay ışığını ya da sudan yansıyan ışığı izliyorlar. Ama yavruların yuvadan çıktıkları anda kumsalda başka bir ışık kaynağı varsa yavrular denize değil ışığa doğru gidiyorlar ve yollarını kaybediyorlar. Sonuçta çok büyük bir deniz kısmı denize kavuşamadan ölüyor. Işıklandırmanın hayati bir konu olduğunu gerek enerji tasarrufu gerekse canlıların geleceği için düşünmemiz gerekli. Bugünkü haberlerin sonuna gelirken sizleri bir kez daha nükleer.greenpeace.org adresine davet ediyorum. Buradaki imza sayısını dün e, 60 bin kişiye ulaştı. Bu sayıyı ancak hep beraber arttırabiliriz. Siz de arkadaşlarınızın nükleer.greenpeace.org adresinde bize katılmasını sağlayabilirsiniz. Kernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 39 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi